Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi Fikret. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Epeydir görüşemiyorduk Fikret. Evet. evet döndüm Türkiye'ye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. O biraz fazla yoğun son dakika haberlerinden dolayı hafif bir taşma yaptık ama telafi ederiz kusurumuza bakmayınız. Estağfurullah. Yok canım ne demek. Şimdi de, son birkaç haftadır son birkaç programdır daha doğrusu konuştuğumuz gibi. Alternatif ekonomilerden bahsetmeye başlamıştık. Çok da... İlginç bir zamanlama oldu yani böyle bir umut verecek <gülüyor> e, tarihten güncel e, örneklerden umut verici <gülüyor> bir takım pratikleri tartışmak. E, i̇ki hafta önceki programda Arjantin'deki işgal fabrikaları hareketinden bahsetmeye başlamıştık. E, birkaç örneğini de konuşmuştuk. Bugün de e, Arjantin'deki kooperatif hareketten e, hem işgal fabrikalarından hem de <gülüyor> fabrika olmayan ee, aslında hizmet sektöründe diyebileceğimiz mesela e, atık toplayıcıların kooperatifleri gibi örneklerden konuşacağız. Vaktimiz yeterse de e, güncel olarak e, aslında komşumuz Yunanistan'da gelişen bu alternatif ekonominin örneklerinden bahsetmeyi e, başlayarak böyle devam edeceğiz programa. Şimdi geçen programda e, bahsettiğimiz birkaç şey vardı, birkaç örnek ve e, tarihinden de bahsetmiştik zaten Arjantin'deki işgal fabrikaları hareketinin. E, kısaca bir hatırlatmak bugünkü dinleyicilerimize bağımında. Özellikle 2001'de e, hızlanan bir e, fabrikaların işçileri tarafından ya da iş yerlerinin çalışanları tarafından e, yeniden ele alınması gerekiyordu denebilecek ele geçirilmesi ve tekrar e, işleve sokulması denebilecek bir hareket var Arjantin'de. Bunların arasında e, bir takım çok nasıl diyeyim anıtsal örnekleri olan e, Fatsimpa gibi Fabrikasimpatron e, gibi büyük bir seramik fabrikası ve Naomi Klein'ın e, da e, üzerine bir belgesel yaptığı The Take, The Take e, evet. e, belgeselini <gülüyor> yaptığı Ondan bahsetmiştik. Ondan sonra çok büyük bir e, metalürji ve plastik e, sanayinde e, işlev, yani işleyen İMPA'nın e, 1997'de e, aslında krizden de önce e, işçileri tarafından ele geçirilmesi e, ve bir kooperatif olarak işletilmesinden bahsettik. <gülüyor> Yine The Take belgeselinde de kısaca değinilen... Ee, ama başlı başına da bahsedilmeyi hak eden Brukman Tekstil, 54 e, çalışanın tarafından, 54 kadın çalışanı tarafından ele geçirilen e, ve bir e, kooperatif olarak e, işleyen. Bunların arasında e, çok fazla tabii imalat sektöründe olmadığı için birazcık da e, adı geçmeyen e, başka örnekler de var. Mesela bir otel, Otel Bauen. E, o da e, işte fabrikanın, patro e, otelin patronları sahipleri, Çekip gidince işçileri tarafından, çalışanları tarafından ele geçirilip kooperatif olarak işletilmeye başlanan bir... O da Arjantin Otel kooperatif, evet Buenos Aires'te. Ve e, şu anda biraz sonra birazcık daha detaylı tekrar geçen programda da biraz da ama anlatacağım. E, bir dayanışma ekonomisi, kooperatif ekonomi e, ya da işçilerin ekonomisi dedikleri bir ağın... E, aslında hepsi parçası bu kooperatiflerin ve bu ağ zaten e, <gülüyor> hem bölgesel yani Amerika bölgesi düzeyinde hem ulusal Arjantin düzeyinde e, hem de uluslararası yani dünyanın bu tarafındaki kooperatif hareketleriyle de dayanışma içinde toplantılar, asamleler e, işte kongreler vesaireler yaptığında hep mesela Otel Balven'de yapılıyor bunlar e, böyle bir bağlantı e, şey yapılıyor <gülüyor> <gülüyor> Geçen program bahsetmediğimiz yine büyük örneklerden bir tanesi UST. E, Union Solde de Traba Haderes. E, bu yine Arjantin'in güneyinde. Özellikle e, nasıl diyeyim? E, Arjantin mahallelerindeki atık depolama ve vahşi depolama yani landfilllerin e, yönetiminden sorumlu. Aslında uluslararası e, bir e, şirketin tekniği. Tekint isimli Arjantin'deki koluyken o da 34 işçisiyle beraber, 34 işçisi 2003 yılında sanırım ele geçiriyor ve o şeyleri bu işi kendileri yapmaya başlıyorlar. Tamamen kooperatif olarak örgütlüyorlar. Yani bu Genellikle kooperatif dediğimiz zaman aklımıza ne bileyim bir kırsal kalkınma ya da işte tarım kooperatifleri falan geliyor. Ya da işte imalat sanayindeki kooperatifler geliyor ama böyle bir hani, atık, atık yönetiminde yönetimi, evet, ilginç. <gülüyor> yani şeyler ilginç. E, ilginç. Şimdi bunlarla ilgili az... <gülüyor> biraz sonra özellikle at, katı atık işçilerinin, katı atık toplayıcılarının kurduğu kooperatiflerin hikayesi Arjantin'de çok ilginç. Ondan bahsedeceğiz ama. Ondan bir önce şundan bahsetmek lazım. Ee, nasıl olabiliyor bu işgaller, e, fabrikaların işçiler tarafından ele geçirilmesi çok kolay mı? Tabii ki değil. Ee, The Tech belgeselinde aslında uzun uzun o hukuki süreci de e, hukuki gözüken ama nasıl diyeyim e, ...hukuk dışı olan süreci de... ...bizzat mahkemelerin aslında... ...hukuku çiğneyerek aslında... Aynen. E, e, ...yaptıkları... ...çok da bizim de Türkiye'den... ...aşına işte olduğumuz... ...olduğumuz şeyler yani... Evet, ...Avi Lewis'in aslında... A, ...Evet, Avi evet. Lewis e, yönetmeni... ...sanırım e, ikisi beraber de... ...yani Lamy Klein ve Lewis beraber de... ...yapımcılığını yapıyorlar... E, ...şimdi tabii ki... E, Dünya üzerindeki çoğu hukuki sistem özel mülkiyeti koruyan ve patronu koruyan e, hukuki sistemler yani e, iflas ilan edildiyse işte oradaki mal ya da yani iflas ilan edildiği noktada o işletmede yaratılmış olan o güne kadar yaratılmış olan zenginliğin aslında özel mülkiyet olarak patrona ait olduğunu e, varsayımından harekete geçen. Ancak e, Arjantin'de şöyle de bir kanun var aslında yani işletmelerin ekonomik ya kanun demeyeyim. Hukukun içindeki felsefelerden bir tanesi de ekonomik işletmelerin aslında toplumun yararına çalışması gerektiği. Yani toplumun e, bir kişinin değil toplumun geniş olarak geniş anlamda anladığımız toplumun yararına çalışması gerektiği. O yüzden fabrikanın içindeki e, makinelerin de yani sermayenin de bir anlamda toplumsal zenginlik olduğunu e, bir, e, buna dair bir genel anlayış. E, bir ikincisi de bu zenginliğin, bu toplumsal zenginliğin çünkü bir şekilde toplumun ürettiğine el koyarak yaratıldığı e, ön kabulü ya da zımni kabulüyle bu toplumsal zenginliğin kötüye kullanılması. Yani sorumsuzca kullanılması, iflasa yol açacak şekilde kullanılması, çalıp çırpılması, yolsuzluğun konusu haline getirilmesi bir suç. Yani yolsuzluğun e, özel olarak suç olmasının dışında <gülüyor> sorumsuz <gülüyor> bir işletmecilik yapmak aslında bir toplumsal suç. Ve <gülüyor> buna dair anlayışı aslında kullanarak hukuki mücadeleyi sürdürüyor e, işgal fabrikaları. Yani gidip e, işveren burası benim fabrikamdır, bu e, şeyler, makineler benimdir. Bu işçilerin burada bu makineleri kullanarak bu binada üretim yapmaya hakkı yoktur dediği zaman işçiler de karşılığında ama bakın bu işletmeci son 20 senedir böyle sorumsuz yatırım kararları verdi, böyle çarç üretti. Bize bu sözleri verdiği yani vermesine rağmen işveren işçilerinin e, şu şu şu haklarını koruması ve şu şu şu e, işte geçimliğini garanti altına alması gerekirken e, sorumsuzca davrandı diyerek aslında kazanıyorlar bu davaları. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam mesela. E terk edip giden uzun yıllar bu işçilere bırakmış hiç ilgilenmemiş ve ülkeyi bile terk etmiş bir takım fabrika sahipleri sonradan da dönüp mahkemeye başvuruyorlar bak benim malım da bu. Nasıl yaparsın diye ve bazı mahkemelerde işte biraz önce konuştuğumuz gibi evet doğru senin hakkındır diye yıllar Aynen. sonra geri verebiliyorlar hukuka bir hayli e, adalet anlayışını gölge düşüren şeyler. Bunlar. Aynen ee, aslında e, şeyde yani <gülüyor> her seferinde belgeselinin reklamını yapıyormuşuz gibi hissediyorum ama The Tank de çok böyle e, net olan şeylerden bir tanesi. ...the tek yani... E, ...Zanon adıyla seramik fabrikası... ...ya da fabrikasın patron... ...Fasimpat... E, işler tarafından işletilmeye başladıktan sonra... ...yani bakıyor ki işveren... <gülüyor> ...bu iş oluyor mu? Oluyor, yürüyor, <gülüyor> ben geri <bileydik>. geldi <gülüyor> evet. Diyor yani onun kendisi bile... ...yani çok alçakça bir şey... E, ...bir yandan. E, ve e, şeyi... ...yani bildiğimiz ekonomi açısından da... ...birazcık konuşacak olursak... E, Oradaki meseleyi işçilerin tarafından ve işçilerin aslında temsil ettiği daha geniş toplum kesimleri tarafından nasıl algılandığıyla e, patronun nasıl algılandığı tam bir iktisatçı gibi algılıyor yani patron aslında. Yani buraya diyor sermayeyi ben koydum. Senelerce işte ben işlettim falan. O yüzden burası benim hakkımdır. E, i̇şçiler de bu, yani ki bu işte ne bileyim bildiğimiz ekonomi teorilerinde de işte girişimciliğin Ondan sonra sermayeyi koymak e, demek işte geçmişte bir takım e, tasarruflarda bulunmuş olmak işte çok çalışmış olmak o tasarrufları sermaye haline getirmiş olmak O yüzden de bu e, o tasarruf oraya koyup sermaye koyduğunuzda oradan gelen bütün getirir sizin hakkınızdır yani çok böyle haklı e, bir <gülüyor> <gülüyor> haktır bu e, çerçevesinde yani ...ben çok şaşırmıştım... ...yani sanki adam iktisat teorisi okumuştu... <gülüyor> ...yani onun argümanlarını yapıyormuş gibi gelmişti... ...belki de okumuştur, okumuştur hakikaten de. <gülüyor> ee, ...ama çok yani... ...gündelik diliyle bile yani bunu böyle anlatıp... ...işçiler ise tam... E, ...yani tam da karşısında... Yani ...bir, onun tasarrufu değil... ...bizim emeğimizin ürettiğine el konulması... ...iki, çok e, çarçur etti... ...yani kişisel çıkarı için ve... ...bu toplumu desteklemesi gereken... ...bir iktisadi girişim yani kişisel kar için olmaktansa toplumsal çıkar için işlemesi gereken bir iktisadi girişim böyle yapılamaz. Yani yine çok daha farklı bir yani iktisadı ve iktisadi ilişkileri daha da üzerinde bir fabrikayı bir iktisadi işletmeyi çok daha farklı gören kim tasarruf etti kim, <gülüyor> kim girişimci yaptı diye görmeyen bir perspektiften geliyorlar ve tabii ki işte iktisadın bu iki farklı anlayışının bir anlamda çarpışmasını görüyoruz. Ama şunu söylemek herhalde haksızlık olmaz. Yani hukuk sisteminde böyle çelişen iki anlayış var. Yani iktisadi zengin, ekonomik zenginliğin kim tarafından meşru olarak yönetileceği, kimin olduğu ile ilgili. Yani o mülkiyet hakkının ve tasarruf hakkının kimde olduğu ile ilgili. iki çelişen fikir var ve... E, toplumsal mücadelenin e, ve bundan da geçen programda biraz bahsetmiştik, biraz daha bahsedeceğiz şimdi. E, hem işçilerin hareketinin hem de, hem de o hareketin içinde olduğu toplumsal mücadelenin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak bu çelişen iki felsefeden bir tanesi baskın geliyor sonuçta hukuki mücadelede. Buradan hemen şeyi söyleyeyim, bu kooperatiflerin, geçen programda da bahsettik, kooperatiflerin çoğu zaten daha bir, e, bir dalga olarak işgal hareketleri başlamadan önce mahalle konseyleri yani çok ciddi bir, çok derin ve çok ciddi bir ekonomik kriz var ve bunun travmasıyla başa çıkmak için de insanların yan yana gelip konuşmaya başladığı hem de yani bir takım ihtiyaçları artık para ekonomisi tamamen çöktüğü için kimse para kazanamıyor ve piyasa üzerinden para ödeyerek belli ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bunu çözebilmek için ortaya çıkan takas pazarlarının, takas ağlarının yine bu mahalle konseylerinde bir parçası da işsizler hareketiydi Hı -hı. Arjantin'de ve böyle bir iç içe geçmiş belki e, halka halka bir toplumsal örgütlenmenin içinden çıkıyor e, işçi işgal hareketleri de daha önce de var ama en böyle yükseldiği kriz Hı -hı. döneminde yükseldiği dönem ee, bu ne demek? Mesela Zanon'a e, ve burukmana işte The Tech belgesini de gayet iyi gösteriyor. E, i̇şçiler işgal ettikten sonra bir noktada e, devlet ya da patron ya da her ikisi birden saldırmak istediğinde işte o mahalle konseyi de geliyor. İşsizler hareketi de geliyor. Atıyorum oradaki öğrenci hareketi de geliyor. Fabrikalı evet, işçiler için sanırım. Evet şey oluyor yani. Mecl Aynen. Engel olabiliyorlar. Engel olabiliyorlar ve bu tabii sadece şey de değil. Ee, e, yani biz e, bir fikir olarak bu fabrikanın kooperatif olmasını çok seviyoruz diye gitmiyor. E, bütün oradaki belki işte yerel e, şeyler, e, paydaşlar, işte işçiler, e, işsizler, işte mahalleliler vesaire. Aynı zamanda e, dedi, belki biraz önceki de bağlamak e, bağlama evresiyle olur. Yani bir iktisadi işletmeyi bir özel mülkiyet ve özel kar olarak görmeyip içinde bulunduğu toplumun bir parçası olarak işletmeye başladığında işçiler aynı zamanda içinde oldukları mahalleleri, mahallelerle hem ilişki içinde hem de o mahallelerin ihtiyaçlarını e, mutlaka karşılayacak. E, ellerinden gel geldiğince karşılayacak ve ellerinde biriktirdikleri artık değeri de içinde buldukları yerelleri, güzelleştirecek, zenginleştirecek, onların işine yarayacak şekilde kullanmaya mutlaka çalışıyorlar. Mesela zamanın e, bir şey politikası var. Mahallenin e, okullarına e, ücretsiz seramik payans e, mutlaka üretmek. Şimdi böyle olduğu zaman ve zaman bundan önceki 30 sene tamamen bambaşka bir şekilde yani yönetilmişken bir anda mahallenin ihtiyacına da e, onu öncelikleyen yani bir şekilde üretme geçtiğinde tabii ki. E, Onun işçilerin elinden patron almaya gelince... ...mahalleli ve okuldaki çocuklar da ayaklanıyor. Aynı şekilde az önce söylediğim USET'te mesela... E, ...gelirlerinin yüzde yirmi e, ...bu şey, e, atık depolama konusunda çalışan belediyelerle... ...özellikle kooperatif... E, ...gelirlerinin yüzde yirmi mutlaka içinde oldukları... ...komünitelere, mahallelere e, geri e, yatırmak... ...gibi bir politikaları var. Yani hazine bonus falan almıyorlar. Yok öyle şeyler yok. Ee, i̇şte kendi kendinize... ...burada işte bir şey yapalım... ...okul yapalım... işte ...sağlık kliniği yapalım. Çünkü hani bu... ...2001 kriziyle yani bunu da anlamak... ...çok şey aslında... ...normal çünkü... Aynı zamanda krizle beraber olan şey devletin bu sosyal şeylerinden, e, rollerinden, görevlerinden ciddi anlamda çekilmesi. Yani sadece para ekonomisi çökmüyor. E, sağlık hizmeti de yok, işte şey de yok, eğitim, eğitim de yok, hiçbir şey yok. E, i̇şte mahallede bir e, klinik açmak bir işte spor merkezi açmak, bir kültür merkezi açmak, ondan sonra bir okulla destek olmak vesaire gibi. Kendi de, çaplarında bir vatandaş geliri yaratıyorlar, değil <gülüyor> Bence devlet daha daha iyi, <gülüyor> daha iyi olabilir yani hani devlet yapacak diye beklemeden işte kooperatifimizde ürettiğimiz artı değerinde yani çok ve de tabii ki bu bir yani bununla beraber giden şey bu kooperatiflerin üyeleri zaten o var olan mahalle konseylerindeler... yani. Bir anlamda zaten toplumun içinde küçük bir skalada belki Fikret burada bir şey e, diyecekmiş gibi bakıyor. E, küçük bir skalada da olsa toplumun e, dışında operasyonda olan yani işlev gösteren bir ekonomik birim değil. Zaten toplumun içinde. Yani işte üçümüz geçen programda cep telefonu kooperatif kurmuştuk. Evet. <gülüyor> yani işte ne bileyim bu akşam da gidip e, işte radyonun olduğu mahalledeki konseyde bize soruyorlar. Yani siz ne yapıyorsunuz? İşte ne kadar cep telefonu üretiyorsunuz? Nereye satacaksınız? Niye oraya satıyorsunuz? Oraya satmayın. Daha az satın. Çevreyi daha az kirletin diyorlar mesela. Ya da işte e, biz diyoruz ki gelirimizin yüzde 25'ini şurada okul yapacağız. Olur mu falan. Yani böyle bir kontrol mekanizması var. Ne Çok kooperatifte. Valla zaten buradaki temel felsefe e, üretim biriminin e, bulunduğu coğrafyada e, pozitif ve negatif bir sürü etkilerinin olduğu önermesinden yola çıkıyor. Yani biz bir yerde üretim yaparken ister istemez bulunduğumuz yere de dokunuyoruz. Dolayısıyla da e, oradaki coğrafyanın insanlarıyla da oturup konuşmak onları da ee, karar süreçlerinin içerisine almak bu felsefenin en yani şey en doğal sonucu gibi geliyor. Ee, nitekim e, hem kooperatif hareketine baktığımızda hem e, katılımcı sistemlerin entegre edilmeye çalışıldığı ekonomik modellere baktığımızda hep bu geniş katılımı e, farklı kesimlerin paydaş olarak üretim birimlerinin içerisinde e, kabul edildiğini görmekteyiz. Yani tarihsel olarak da bu böyle gelişmiş durumda. Yani dolayısıyla da bu felsefenin doğal sonucu olarak ortaya çıkan e, süreçler bunlar. Evet. Bir, ben Fikret'e birazcık göz kırpılımın nedeni e, işte, e, bir iktisatçı ve özellikle de iktisat tarihçisi olan Karl Polanyi'nin <gülüyor> e, 1931 başında 1936 20'lerden bahsediyoruz. 20 20, 30'larda yazdığı yazılarda özellikle piyasa sisteminin ve bunu tarihsel örneklerle de vererek ve bugün için de bence çok geçerli böyle bir dalga dalga gelen piyasaların e, genişlemesi ve artmasıyla aslında ekonominin toplumsal alanın denetiminden çıkmaya başlaması, e, oraya toplumun içinde gömülü bir alanken ekonominin, o gömülülüğünün bitmesi ve bunun aslında ne kadar korkunç bir şey olduğu ve yani hani hem emek üzerinde hem doğa üzerinde yani hem insan bedeni ve ruh sağlığı hem de doğa üzerinde çok yıkıcı etkileri bu gömülülükten çıkmasının çok yıkıcı etkileri olacağını olduğunu söyleyen bir iktisatçı Polanyi. Şimdi buradan hareketle aslında biraz kooperatiflerin özellikle Arjantin'de yani bütün kooperatiflerin böyle olduğunu söylemek gerek e, doğru olmaz ama bunu tersine çeviren ekonomi aslında toplumsal kontrolün içine yerleştiren örnekler olduğunu söylemek mümkün. E, şimdi bir çok ciddi bir e, ve bence çok feyiz verici bir e, atık katı atık toplayıcıları kooperatifleşmesi öyküsü var. Bunu bir sonraki programı bırakalım. Bakalım. E, zamanımız oluyor. Ben bir şunu söyleyeyim. Bu kooperatifler geçen programda söylemiştik. Yaklaşık 310 tane yani ya işçiler tarafından yani çoğu işçiler tarafından bu şekilde tekrar ele alınmış, ele geçirilmiş fabrikalar. Yaklaşık 310 tane var. Yaklaşık 140 bin kişiye istihdam sağlıyorlar bugün Arjantin'de. Bunların birçoğu yaklaşık %90-95'i diyebilirim herkesin eşit çalışması ve herkese eşit maaş verilmesi prensibinden hareket ediyor ve bunun bir nedeni de şu Arjantin'de aslında 1960'larda sonra 80'lerde 90'larda falan olan yeni yeni yeniden yeniden olan bir kooperatifleşme dalgısı var bunun bir, bunların bir kısmında devletin çok aktif rolü olduğunu söyleyebiliriz Arjantin'de. Ancak bu şekilde devlet eliyle kurulan kooperatiflerin çoğu çok yozlaşıyor ve e, normal bir kapitalist şirketten fazla farkı kalmayan, çok hiyerarşikleşen, eşitsizleşen bir yere doğru gidiyor. E, bu örneği de bildikleri için yeni yani daha 2000'lerde başlayan kooperatif ve işgal fabrikaları hareketleri e, birinci olarak e, var olan e, sendikalardan çok uzak duruyorlar yani onu zaten var olan sistemin parçası olarak gördükleri sendikalarda için sendikalar da zaten elden gitmiş sendikalar yani. zaten elden gitmiş koopte edilmiş şeyler tabii aynen ee, evet, tabii. çok e, aşina olduğumuz hikayeler aslında dünya üzerinde bir ikincisi de sendikalar aslında bu işsizler hareketlerini çok da desteklemiyorlar. Var olan des e, sendikalar biz işçiyiz, yönetici değiliz e, bu işe girmeyin e, diyorlar. O yüzden daha yani bu işsizler hareketi içinden örgütlenen daha emek örgütleri e, bu konularda çok daha destekçi. E, bu... Bir de tabii bir ufak parantez tabii. E, yani mevcut e, sendikal yapının hiyerarşik özelliği hatırlanacak olursa evet. yani şimdi bir tarafta çok daha böyle katılımcı hiyerarşiyi reddeden işte en genç en deneyimsizle en deneyimli arasındaki ücret farkının çok az olduğu bunun işte bir takım değil mi prensiplerle evet. korunduğu bir yapıyla bu sendika yapısının zaten DNAlarının uyuşmadığı çok açık sendikal hareketin genelde bir tehdit olarak görmesi de söz konusu bu yapıları yani o standart evet. hiyerarşik yapıdaki bir sendikanın öyle işte birileri biz hiyerarşi tanımıyoruz dediği zaman tabi bütün o Allah bullak ediyor bu, oradaki hiyerarşik yapıyı yani tarihsel olarak baktığımız zaman böyle çok örnek var evet aynen bir son şey not olarak bunu da söyleyeyim. İşte çünkü yani tam da buradan hareketleyen ne kadar hiyerarşikler ne kadar hiyerarşik dillerde konuşursak bu yeni işgal fabrikaların yine dediğim daha 2000'lerde ortaya çıkan örneklerin 2010 itibariyle yapılan bir çalışmanın gösterdi. Bunların yüzde yetmişi tamamen yatay e, yapıları e, te, e, şey yapıyorlar tercih ediyorlar e, bu da şu demek e, aslında neredeyse bütün işçilerin bir yandan da e, idari görevleri olması yani bir idareciler, menajerler e, işletmeciler e, grubu yok e, o işleri de kendi aralarında şey yapıyorlar bu yer her şey yok öyle yani. hiçbir şey yok evet. buradan da Bahro'ya bir selam çakalım e, evet, evet. evet. <gülüyor> Ya, yaşı, yaşı başı olanlar gayet iyi hatırlayacak. Evet. Ee, bir ikincisi bunların yüzde seksen yani yüzde doksana yakını e, düzenli olarak e, işçi asambeleri, işçi konseyleri yani bütün işletmenin içinde bir e, toplantı e, yaparak e, gündelik işlerine de yani o gün yeri kimin yani ya da bir sonraki hafta yeri kimin temizleyeceğinden toplantı. E, kadar gündelik e, kararlardan işte karın nasıl kullanılacağına nereye işte e, yatırım yapılacağına işte oradaki mahalledeki şey mi e, yoksa işte biraz daha kendimize makine mi alalım falan gibi karar verin hepsine %88'inde neredeyse işçi meclisinde karar veriliyor neredeyse sadece %8 10 denebilecek bir kısmı e, buradan bir de idari konsey çıkarıp hani belli kararları onlara veriyor yani ee, aslında çok verimsiz, böyle de işler mi, her kararın üzerinde konuşulur mu bu kadar, böyle işletme yürümez ee, diyeceği bildiğimiz iktisatçıların model gayet iyi işleyebiliyor. Evet. Bu çok ilginç bir konu, konuşmaya herhalde devam evet, edeceğiz. Bak, bir süre zaten başka çok coğrafyalardan bir... umutlar konulu programlara Ama devam. Bu noktada da bahrayı tekrar değil evet. masaya yatırmak lazım bu. Bir sonraki yani... programda senden bahro olması da şey evet, olması diye. önemli. Ümit Yağine de bir, ee, bir evet. evet. Evet. program hedefim orada çok sever. Peki, o çok teşekkür ederiz i̇yi, iyi, iyi, iyi. görüşmek i̇yi, iyi. üzere. Selamlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. İkret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun